Londra'nın göbeğindeyiz. Canlı, işlek, telaşlı Londra, dünyanın önemli merkezlerinden biri. Otomobiller, trenler, makineler, makineleri yapan makineler, her yerde neon ışıkları, evlerde ısıtıcılar. Koca bir insan yumağını içinde barındıran bu kent ...aslında diğerlerinden farksız. Enerji olmadan hiçbir şey yapılamıyor. Oysa tarımdan, hayvancılığa, ısınmak için odun kullanmaktan... makinelere çalıştıracak buharı elde etmek için kömür yakmaya dek her şey insan eliyle oldu. Sanayi devrimi de öyle. Peki ama dünya ekonomisi ve nüfusu mevcut enerji kaynaklarının karşılayabileceğinden çok daha hızlı mı büyüyor? Tamam petrol devrindeyiz ama bu daha ne kadar sürebilir? Petrol bir gün tükenmeyecek mi? Taş devri dünyada taşlar tükendi diye sona ermedi. Petrol devri de dünyada petrol tükendi diye son bulmayacak. Jérard Dusset dünyanın 90 ülkesinden hükümet, şirket ve bilim adamlarını bünyesinde toplayan Dünya Enerji Konseyi'nin genel sekreteri. Konseyin gündeminde çok basit birkaç soru var. Dünyadaki petrolü son damlasına dek tüketecek miyiz? Eğer öyleyse petrol çıkarmanın maliyeti giderek yükselecek mi? Nihayetinde dünyanın temel yakıtı petrol. Dünyanın enerji ihtiyacının %40'ını petrol sağlıyor. The oil is harder to get. The oil is non-conventional. Take the oil sands in Canada. It's, a, it's sand mixed with oil. Artık daha zor petrol elde ediyor. Üstelik bunun için geleneksel olmayan yöntemlere de başvuruyoruz. Kanada'daki petrollü kum üretimi buna örnek. Ama bu tür işlemler epey pahalıya geliyor. Doğalgaz derseniz piyasaya nakledilmesi çok daha zor. Bu nedenle açıkçası yakın gelecekte enerji fiyatlarının düşeceğine inanmıyorum. Dünyadaki enerji talebinin 2030 itibariyle %50 büyümesi bekleniyor. Bunun ardındaki en büyük etken Çinle Hindistan'ın hızla büyümesi ve dünya nüfusunun da 6 milyardan 8 milyara varacak olması. Peki bu talep karşısında acaba dünyanın çeşitli enerji kaynakları yeterli olacak mı? Oxford Üniversitesi'nin dünyaca tanınmış ekonomi uzmanlarından Dieter Helm. The right way to think about security supply and whether there's enough supply to meet demand is clearly not whether there's enough supply. There almost certainly is. Artan talep karşısında en sağlıklı düşünme biçimi bence talebe karşılık yeterli arz var mı yok mu diye tartışmayı bırakmaktan geçiyor. Elbette var ama mesele var olan enerjinin maliyeti. Acaba insanların alıştıkları modern hayatı sürdürebilmelerini sağlayacak ve Çin, Hindistan ve Uzak Doğu'da giderek büyüyen sanayileşmeyi de karşılayabilecek bir fiyattan satılabilecek mi? Kısa vadeden orta vadeye dek yanıt Irak, İran, Suudi Arabistan ve Rusya'daki siyasi durumda gizli. Çünkü geleneksel anlamda petrolün var olduğu hatta doğalgaz kaynaklarının da büyük ölçüde yoğunlaştığı ülkeler bunlar. Ama genele bakıldığında yanıt teknoloji, üstelik teknik ilerlemenin yavaşladığına dair bir kanıt da yok. Teknoloji daha ne kadar gelişebilir, daha neler keşfedilecek bu sorunun yanıtını bilen yok. 80'li yıllarda örneğin petrol kulelerini tamamıyla okyanus yatağı üzerinde tutmak için bulunan yeni yöntemler, Birden derin denizlerdeki petrole de ulaşılabileceği fikrine doğurmuştu. Bu noktada piyasaların yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayabileceğine inanıyorsanız iyimser olabiliyorsunuz. Oklahoma Üniversitesi jeologlarından Profesör David Deming yeni teknolojiler konusunda en iyimser kişiler arasında. Petrol ve genel olarak enerji fiyatlarındaki yükselmenin yeni enerji kaynakları yaratacak teknolojileri teşvik edeceği inancında. 1979'da enerji krizinin içinde bulduk kendimizi. O vakitler petrolün varil başına fiyatı atmış, sonra da 100 dolara çıkmış ve biz bu enerji krizinin 50 ila 100 yıl süreceğine inanmıştık. Tünelin ucunda bir ışık görünmüyordu. Tüketime dayalı batılı yaşam tarzına son vermek, bisiklet kullanmaya başlamak zorundaydık. Bu şekilde 7 yıl geçti. 1986'da petrolün fiyatı varil başına 10 dolara düştü. O arada jeologlar da on binlerce kişinin alay konusu oldu. Aynı şeyleri bir kez daha 1998'de yaşadık. Birkaç yıl sonra 90'lara gelindiğinde daha çok sahada petrol bulunması ve rezervlerin artması petrol fiyatlarını yeniden varil başına 10 dolara düşürdü. Daha önce haksız çıkmış olsalar da kötümserlerin senaryosu da hazır elbette. Geçmişte ucuz enerjinin sonu yakın deyip durdular. Bu 1865'te ünlü bir iktisatçının çıkıp kömür kaynakları tükeniyor diye felaket tellallığı yapmasından farksızdı. Ama her şeye rağmen geçmişte söyledikleri çıkmadı diye kötümserlere kulak tıkamak da doğru olmaz. Dünyanın önde gelen pek çok büyük petrol şirketine danışmanlık yapan jeolog Colin Campbell, kıyamet tahminleri yaparak geçimini sağlıyor. I the, the beer Sanırım aranızdaki biracılar bardağın dolu gelip çabucak boşalıverdiğini bilir. Ne kadar çabuk içersen o kadar hızla dibini bulursun. İşte aynı kural petrol ve doğalgaz için de geçerli. Petrol de doğalgaz da milyonlarca yıl önce oluştular. Sınırlı miktardalar ve yeniden üretmemiz imkansız. Şimdi pek çok kişi gelip petrol kaynaklarımız tükeniyor mu diye soruyor. Buna en basit yanıt ise evet elbette tükeniyor. Üstelik tüketmeye ilk varili ürettiğimiz an başladık. Dünyanın ne kadar petrolü kaldı tahmin etmek güç. Çünkü petrol zengini ülkeler sahip olduklarını abartmakla ünlüler. Bu onlara daha fazla siyasi ve ekonomik nüfus sağlıyor. Ancak yine de bazı hesaplar yapmak mümkün. Petroleum Review dergisinin editörü Chris Krabowski şu an için bilinen tüm petrol projelerine ait rakamları toplamış. Bu hesaba göre mevcut enerji tahmin edilenden daha kısa sürede tükenebilir. İyimserler bu durum karşısında bunun böyle olacağı zaten belliydi. Nihayetinde bu yakıtlara ne oldu demeyi bırakıp alternatif enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Ekonomik olmayı da öğrenmeliyiz. Piyasa arz ve talebi düzenler nasıl olsa diyebilir. Petroleum Review dergisinden kötümserlerin temsilcisi Skrebowski'nin buna yanıtı şöyle: "This is true and I'm long term. I'm I'm reasonably optimistic that all these forces will come into play. The problem." Doğru ve uzun vadede de bu tür ögelerin süreci katılacağı konusunda nispeten iyimser olduğumu söylemem lazım. Fakat mesele tüm bu unsurların etkilerini çok yavaş göstermeleri. Chris Skrebowski, uzmanların uzlaştığı nokta şu. Fiyatlar yükseklerde gezmeye devam edecek. Bu durumda petrol şirketleri henüz keşfedilmemiş alanlara yönelmeye zorlanacak. Ayrıca petrol tüketimi de her petrol bunalımı döneminde olduğu gibi ister istemez azalacak. Fakat iş dünyanın ne kadar petrol rezervi kaldığını anlamakla bitmiyor. Bu petrolün ne kadarı işlenebilir durumda ve ne kadar ham petrolü işleyerek yakıt olarak kullanılacak şekilde rafine edebiliyoruz. Asıl mesele bu. Muhasebe şirketi Deloitte'da enerji uzmanı olarak çalışan Peter Newman'a göre dünya rafinerilerinde genel olarak bir randıman sorunu yok. Ama tesisler yeterli değil. En iyimser bakışla bile ek rafineri kapasitesi gereği aşikar. Kalkınmış ülkelerde yatırımcılar ve bankaları kapasite artırmayla sağlanacak üretimin yeterince karlı olacağına ikna etmek güç. Bu görüldü. Daha az kalkınmış bölgelerde ise bence hala rafinerilere yatırım yapılabilir. Zaten son 2 ya da 3 yıldır rafineri kapasitesindeki artış daha çok Asya'da kaydedildi. Peki enerji sektörünün en tepesindekiler bu konuda ne düşünüyor? Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden BP'nin yönetim kurulu başkanı Lord Brown, yatırımların gelecekteki olası dar boğazlar düşünülerek yapıldığını anlattı. People are now building more drilling rigs, more capability of making pipes. So Artık daha çok sondaş kuyusu açıyoruz, petrol boru hattı inşa kabiliyetimiz de arttı. Bu durum karşısında evet elbette üretim de artacaktır ve büyük ihtimalle de talebin ötesine geçecektir. O nedenle belli bir dönem sonra kendimizi gereğinden fazla bir kapasite ile karşı karşıya bulacağız. Bu sayede de fiyatlar daha makul düzeylere inecek. BP, British Petroleum yani Britanya Petrolü'nün kısaltması. Ancak şirketin yeni sloganı Beyond Petroleum yani petrolün ötesinde. Bu stratejideki değişimin de habercisi. Yani sektörün kralı petrol olabilir ama tahtını ele geçirmeye çalışanlar da yok değil. Dünyanın ihtiyacı olan enerjinin %40'ını sağlayan petrolü %20 oranlarla kömür ve doğal gaz izliyor. Hem nükleer hem de hidroelektrik enerji ise %7 oranlara sahip. Bu tabloda güneş ve rüzgar enerjisinin yeri ise hayli az. Lord Brown dengelerin değişmekte olduğu görüşünde. Bence farklı ülkelerde, farklı şekillerde gündem artık nükleer enerji olacak. Fakat başka büyük kaynaklarda tartışma konusu. Örneğin dünyanın kömür rezervleri büyük ölçüde enerji talebinin en büyük olduğu iki ülkede, yani Amerika ile Çin'de. Mesele şu. Acaba kömür temiz bir yöntemle elektrik üretimi ve ulaşımda yararlı olabilecek bir enerjiye dönüştürülebilir mi? Açıkçası şu anda buna imkan verecek yepyeni teknolojiler geliştiriliyor. Güneş, rüzgar ve gelgit enerjisini geliştirmek, temiz kömür elde etmek için epey çaba sarf ediliyor. Aynı şekilde nükleer atıkların nasıl saklanacağı konusunda da çalışmalar var. Ne var ki Oxford Üniversitesi Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nün kurucusu Robert Marlborough'ya göre henüz petrole gerçekçi alternatif bulunabilmiş değil. Did... Gazdan petrol, kömürden de temiz kömür elde etmek teknik olarak mümkün aslında. Nitekim Almanlar 2. Dünya Savaşı sırasında Güney Afrikalılar ırk ayrımcılığı döneminde uygulanan ambargolara karşı bu tür yöntemlere başvurdular. Ayrıca etonol gibi bir takım sıvı yakıtlar üretmekte mümkün Örneğin Brezilyalılar otomobillerinde şeker kamışı pancar buğday ya da Mısır'dan yakıt üretiyorlar Petrol bitecek ne yapacağız diye dramatik tablolar çizmenin bir anlamı yok problem doğada kaynakların tükenmesi değil Sanayi zamanında bunun yerini tutacak enerji için yatırıma başlayacak mı asıl sorun orada Süresel enerjiden bahsederken Amerika Birleşik Devletleri'ni anlamak olmaz. Nihayetinde dünya nüfusunun yüzde beşine sahip ama dünyadaki enerjinin yüzde yirmi tüketiyor. Amerikan sanayi Çin ve Hindistan'la kıyaslandığında enerjiyi daha verimli kullanıyor. Ama Amerikan vatandaşları ve onların meşhur büyük otomobilleri petrolü neredeyse bizden sonra tufan mantığıyla tüketiyor. Amerika petrole bağımlı ve bu petrol genellikle dünyanın istikrarsız bölgelerinden geliyor. Bir bağımlılıktan kurtulmak kolay değil elbette ama bunu fark etmekte önemli bir adım. Bush, Amerikalıları Orta Doğu petrolüne bağımlılıktan kurtarmak istiyor. Bunu söyleyen ilk başkan da değil, kendisinden önce Başkan Carter, Amerika'nın bu bağımlılığının 1990 yılında, Nixon 1980 ve Ford da 1985 yılında sona ereceğini söylemişlerdi. Aslında bunu başarmak pek zor da olmayabilir. Zira Amerika'da tüketilen petrolün pek azı Orta Doğu'dan geliyor. Ayrıca Amerikan otomobillerinde Avrupa ve Japonya'da olduğu gibi yakıt tasarrufu sağlayacak makul bir değişikliğe gidilirse, Amerikalıların Orta Doğu'dan gelen siyasi açıdan da tartışmalı petrole bağımlılığı da ortadan kalkabilir. By Amerika'nın sahip olduğu yetenek ve teknolojiyi kullanarak topraklarımızdaki çevre koşullarını iyileştirebilir, petrole dayalı ekonominin ötesine geçip ortadoğu petrolüne bağımlılığımızı tarihe gömebiliriz. Amerikalılar bugünlerde doğanın korunması fikrine biraz daha açık. Irak savaşı geleneksel olarak bu konuda en muhafazakar kesim olan sağ görüşlü siyasetçileri bile enerjiyi daha idareli kullanmanın ulusal güvenlik için hayırlı olduğuna ikna etmiş görünüyor. Amerikalı otomobil üreticileri ise benzini daha hesaplı kullanan Japon arabalarının Amerikan pazarında elde ettikleri başarıdan rahatsız. Petrolün sonu adlı çok satan kitabın yazarı Paul Roberts iki senaryoya değinmiş. Birincisine göre petrol yataklarına sahip ülkelerdeki siyasi karmaşa dünyayı paniğe sürükleyecek. Diğeri ise daha olumlu. Yükselen petrol fiyatları beraberinde aşamalı olarak değişimi de getirecek. Yakıtı daha hesaplı kullanan otomobillere doğru bir eğilim olduğu ortada. Aynı zamanda rüzgar ve güneş enerjisine de daha fazla yatırım var. 20 yıla kadar kendimizi bu yeni enerji ekonomisinin içinde bulacağız. Ama bu noktaya yavaş yavaş geleceğiz. Bunun alternatifi ise bu tür yeni enerjileri bir gece içinde aniden kullanmaya başlamak zorunda kalmak olur. Böyle bir durumda seçeneklerimiz sınırlı olabilir ve yanlış seçimler yapabiliriz. Bütün bu tartışmalardan sonra Londra'nın işlek caddelerinde dolaşırken akla gelen soru şu. Kendimizi petrole bağımlılıktan nasıl kurtaracağız? Şu anda bunu hayal etmek kolay değil doğrusu. İngiltere'nin kömür madenleri çoktan kapandı. Kuzey Denizi'ndeki petrol ve doğal gaz rezervleri de tükenmeye yüz tutmuş durumda. Dünyanın geri kalanında da durum farklı değil. Bağımlılığı kırmak güç. Refah arttıkça dünyanın her yerinde insanlar daha çok enerji tüketiyor. Kalkınmada enerjiye bağımlı. Çin ve Hindistan'da büyüyen enerji açlığını bastırmak pek kolay değil. Ufukta bir kara bulut daha var üstelik. Kömür, benzin, doğalgaz kullandıkça soluduğumuz havayı da her gün biraz daha fazla kirletiyoruz. O halde sonunda hepimizi boğacaksa kalkınma adına bu enerji kaynaklarının üretimini artırmaya çalışmak ne kadar anlamda?